Sesli Mesaj Özel Bölüm Dıbılıplıp Evet derli dinleyenler ve yine yeni bir sesli mesajdan yine sevgiler saygılar bu sefer özel bir bölümle karşınızdayız. Sayın Stone Saur'un kullandığı dıbılıplıp ifadesi üzerine bir şeyler sunmaya gayret edeceğiz ve bakalım ortaya neler çıkacak. Önceki günlerde Stone Sour tarafından gönderilen bir mesajın başlığı dikkatimizi çekti. İçerikten bahsedelim biraz. Başlığını birazdan verelim. Çünkü müziğin yükselmesini bekliyoruz başlık için. <gülüyor> mesajın başlığı şöyle. The Blup Blup. Coming soon. The new adventures of Old Stone Sour. Double-lap-lap Double-lap-lap Double-lap-lap Double-lap-lap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 Mesajın içeriğine bakıyoruz nelerden bahsediyor e, Stone Sour hepsinden bahsetmeyeceğiz sadece konumuzla ilgili kısımlarla ilgilenmeye çalışacağız çünkü uzun daha sonra bir mesaj üzerine konuşacağız başlıktan sonra sadece şu ifadeyi alalım o zaman yeri gelmişken söyleyeyim sevgili mebirgin hayatımda gördüğüm en programlı insansınız ve selam <gülüyor> Ve daha sonra benim e, gönderdiğim mesaj, benim başlıkta şöyle double lıp, return double <gülüyor> lıp, neden bilmem şirin göründü bana bu ifade. Belli belirsiz bir çağrışım yapıyor. Ancak ifade edilmeye yeterli değil. <gülüyor> Demek gördüğünüz en programlı insanım, öyle mi Aston Saur? Bilemiyorum, keşke olabilsem. Yani bir sürü programla ilgilendiğim doğru. Hatta bu da yetmiyor, programcılıkla da ilgileniyorum. Bu da yetmiyor, radyo programlarıyla ilgileniyorum. Bu da yetmiyor. <gülüyor> Yetsin ya, kendimi övüyor muyum ne? <gülüyor> Aslında övgüyle yergi arasında gidip gelmeye çalışıyordum. Bir hocamın ifadesiyle, gizli bir narsizm. Sanırım bindiğim dalı sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu tespitten sonra denge adına kendimi yermeden bitirmemeliyim değil mi ama deyip beni olumsuz etkileyen bir tabloyu e, sunmuşum. Onu aktarmaya gerek yok, bırakın neşeli kalalım, kayıtta olsun. <gülüyor> Ve sonradan e, arada Cambaz'ın bir mesajı var onu atlıyoruz neden çünkü alıntılamadığım kısımla alakalı onu atlıyoruz Stonsaur'a geçiyoruz Ne diyor Stonsaur? E, başlığı ilginç M birgin ya da M birgin soru işareti ve ters soru işareti Ters soru işareti de bir enteresan nasıl yapmayı becermiş onu anlamadım <gülüyor> Dıbılıplıp. Evet, şirin bir ifade. Bir ifadesi de yok aslında. Neydiği belirsiz harf kalabalığı. Ama seviyorum. Şu meşhur ses kayıtlarından birinde sizin sesinizden duymak da isteriz aslında kendisini diyor. <gülüyor> evet, işte bu cümleye binaen ben bu özel e, sesli mesaj bölümünü oluşturmuş bulunuyorum. Sesimden nedir? Dıbılıplıp. E, ifadesini son savrağı duyurmak için. Ama bakın birkaç farklı versiyonla sunalım. Hani fotoğraf çekilirken birkaç farklı açıdan poz verilir ya. Ben de birkaç farklı tonlamayla bir dıplıplıp sunayım size. <gülüyor> dıplıplıp Dıplıplıp Dıplıplıp Dıplıplıp Lıp Lıp Lıp Lıp Evet biraz melodik oldu. Belki şarkısını bile yaparız bununla. <gülüyor> Program meselesine gelince Evet gördüğüm en programlı programcı program sever insansınız da aynı zamanda Sınız da aynı zamanda ha. Evet gördüğüm en programlı programcı program sever insansınız da aynı zamanda Ama ben planlı yönünüzü şey yapmıştım Ş Şey yapmıştım da Şey yapmaya çalışmıştım Şapmaya şey çalışmıştım da şeapamamıştım. <Gülüyor> Günün ödüllü sorusu. Buradaki şeapmak fiili hangi anlamda kullanılmıştır? <Gülüyor> evet direkt cevap verelim ödülü kapalım. Şapmakla şey burada kastetmek kastediliyor. <Gülüyor> Devam edelim. Haftalık plan 128768 haftanın projesi. <Gülüyor> Şeklinde başlayan ses kayıtlarınızdan önce de fark etmiştim aslında ama birebir duyunca daha da imrendim. Zira o plan dediğimiz şeyle hiçbir zaman aram olmadı. Planlı olmama durumu var bende. <gülüyor> ama ben plana plan demem. Plan benim olmayınca durumu da yok hani. <gülüyor> Planlı insanları takdir ediyorum, saygı duyuyorum, alkışlıyorum. Hiç eksik olmasın o insanlar başımızda. <gülüyor> Burada, şey, bu arada, <gülüyor> <gülüyor> bu arada HP 20808 nolu sesli mesajınızdaki <gülüyor> plan kelimesini vurgulayışınız nazarı dikkatimi fena halde celbetti. Hmm. Ve şu soruya yöneldim plan. PLAN diye mi yazılıyor yoksa PLAN diye mi? Zira PLAN diye yazılıyorsa vurgunuz isabetlidir. Eğer PLAN ise değildir. Sanki yani, bana göre. Hiçbir şekilde otorite değilim bilginize. Şimdi açıklama yapalım. PLAN şapkalı yazılıyor. Yani eğer orada PLAN demişsem lanlı lan gibi olmuşsa e, peydan sonraki ifade Nedir? Yanlış tonlamışım Yanlış söylemişim Ancak ben e, Merak ettim nasıl söylemişim Bir uzanabilirsek orayı dinlemek istiyoruz Hemen bulabilirsem Siz biraz müzik dinleyin Ben bulayım Evet ve buldum. Bakalım nasıl söylüyormuşum. Haftalık plan 207 haftanın projesi. Evet, yani gördüğüm kadarıyla çok da lan gibi olmamış. Tabi çok da doğru mu o da ayrı mesele. Ama en azından yazım itibariyle tonlamayı bırakın bir kenara. Şapkalı olmalı. A Ve şimdi bu son e, mesajının başlığını açıklıyor bir yerde. Enbirgin, Mbirgin olayı. E, yöneldiğim soru dedim, başlığım aklıma geldi. Ben ilk gördüğümden beri sitemizin ismini Enbirgin şeklinde telaffuz ediyorum. Ama sonra sevgili Silent kardeşimizin sesli mesajıyla birden fark ettim ve irkildim ki sanırım bir saçmalık yapıyorum. <gülüyor> Enteresan olan şudur ki, yani Silent'dan önce ben birçok kayıt yapmıştım. Orda hiç dikkatini celbetmemiş, burada çekmiş. Gerçekten e, hani insanın ne zaman, neyden etkileneceği belli olmuyor. <gülüyor> Ama benim gibi okuyanlar var mı diye de merak etmiyor değilim. Me birgin nasıl okunmalıdır? Sevgilime huzurlar. Huzur da bunun ifadesi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine tabii Stone Sour'un uydurduğu birçok kelimeden bir tanesi aslında Türk Dil Kurumu'nda ya da herhangi bir dil kurumunda <gülüyor> çalışsa epey üretken olacak bir arkadaşımız Stone. <gülüyor> Ayrıca böyle baş harfleri uyumlu insanlara da gıpta ediyorum. Hmm, güzel. <gülüyor> ben bir site yapmaya kalksam bu şekilde e olukır gibi bir şey çıkacak. İngilizce karakter olmadığı için de e olukire dönüşecek. E ben o yüzden programlamadan uzak durdum zaten. <gülüyor> e canım alternatifiniz var? İlla ...baş harfinizle soyadınızı bitiştirmek zorunda değilsiniz. <gülüyor> Bindiği dalı sevmek terimine de bayıldım ayrıca. <gülüyor> Gizli bir narsist olduğunuzu da düşünmüyorum ayrıca aslında. Ee, gayet açık bir narsizme iler ilerlerken fren yapmaya çalışma vakası bu. <gülüyor> Çağımızın hastalıklarından biri. Genelde güzel şeyler başarmış, vicdan sahibi insanlarda görülür. Kötü bir şey değildir. Tedavi sürecini kişi kendi başlattığı gibi genelde kendi isteğiyle bizzat bitirir. <gülüyor> Çünkü kötü olmadığı için tedavisi de gereksizdir. Öyle işte. <gülüyor> ha bir de e, cambazla ilgili bir yorumu var onu da aktaralım. Ha bir de sevgili cambaz. ''Çok acayip birisin ya çözemedim seni diyor. <gülüyor> evet cambaz muzip bir insan sıra dışı birçok sitemizdeki birçok kullanıcı gibi sıra dışı. Böyle sıra dışı arkadaşlarla tanışmak gerçekten keyiflendiriyor, heyecan veriyor. Evet e, Canbaz'ı sadece Stonesaur değil birkaç arkadaş daha çözememiş e, hatta bana da bir sorula, sorular geliyor Canbaz kim diye <gülüyor> Ve ardından Deniz Mavi'dir e, bir cevap göndermiş bir mesaj göndermiş Stonesaur'a diye Demiş ki sanırım ben M Birgin diye okuyorum. Arkadaşlar dilimize ve kültürümüze her yerde sahip çıkmalıyız. Mesela ben anlayamıyorum neden öyle konuşuluyor. Hayır yani kal gelecek bugün bir gün o olacak yani ee, çok cool olmak lazım bence. Evet, yani ben tonlayamadım çünkü o kültüre biraz uzağım. <gülüyor> <gülüyor> evet, M1 yine. Ayrıca şu ayakkabı mesela onu aktarmadığımız için atlıyoruz, merdiven kaç pasamaklıydı diyor. Kaç aktarsam mıydı ki? Benim bir malzeme varmıştı. <gülüyor> Ama yine iyi ki aktarmamışız çünkü kayıt epey uzadı. Dinlemesi ayrıca bir dert olacak galiba. Yine yeniden bir özel mesajda birlikte oluncaya dek esen kalınız, sağlıcakla kalınız. Dabala <gülüyor> Part 2009